Merhaba Açık Radyo dinleyicilerim. Konuklarım var Hamit Hamutçu, hoş geldin Hamit Hoş bulduk Bengü Gün, hoş geldin Bengü Hoş bulduk Mikser konuğumuz bugün Mikser dolayısıyla hem yeni yerlerini konuşacağız Hem 5. yıllarını kutlayalım şimdiden Teşekkür ederim. Hem de yeni sergi olacak 9 Eylül'de Bizim programımızla da ilintili İnsan ve teknoloji, insan ve makineler arasındaki bağ diyelim ee, ...tekrar hoş geldiniz diyeyim... Ee, ...yeni yerle başlayalım mı Hamit? Tamam tabii ki, ee, heyecanlı bir haber bizim açımızdan... Ee, bir ...az önce de bahsettiğim beşinci yılımızı kutlayacağız... Ee, ...biraz hareketli bir beşli oldu her açıdan... Ee, ...işte hem program yaptıklarımız vesaire... ...hem de mekan açısından... Ee, ...tophanede başlamıştık biz yolculuğumuzu... ...Açık Radyo'nun işte şu anda bulunduğumuz binasından... ...işte bir iki üç dakika yürüme mesafesindeydik... Ee, o dönem e, kısaca bir Karaköy maceramız oldu. İşte mikser yazlık diye geçici bir mekan açtık. E, tophaneye ilaveten e, 7-8 ay kadar oradaydık. ...son iki yıldır da yaklaşık Taksim'deyiz... ...sıra sahibelerde. Fikir babası da sensin Mikser'in. Yani evet. o kadar kurumsal danışmanlıklar falan var. Hala Hı. sürüyor. Pek çok firmaya evet. böyle bir danışmanlık vermişliğin... ...yön vermişliğin Doğru. var. Hala da öyle. Evet, evet. Sosyal sorumluluk tarafında var. Bir de böyle sanatı evet, ıı, destekleyen taraf. Aynen. Mikser de zaten ulaşılabilir. Bir Hala öyle devam ediyor değil aynen, mi? Aynen. Yani o kuruluş misyonu aynen devam ediyor. Ona hep böyle iki, madalyon iki yüzü gibi... Bir şey yapıyoruz konuşuyoruz bir tanesi genç sanatçıların desteklenmesi ee, yeni çıkan hani İngilizcesi emerging de şeyinin e, kelimesinin de tam karşılığı yok ama e, genç değil illaki aslında e, ama o sanatçılara destek olmak e, bir misyonun parçası diğer parçası da sanatın çok daha geniş kitlelere ulaşılabilir olmasını sağlamak yani sanat bir hani sadece küçük bir kulübün e, ...pahalı bir hobisidir... E, ...algısını yıkmak için çok ciddi çalışıyoruz... E, ...beş yatırım, senede de bayağı mesafe kat ettik... ...yatırım aracı olarak çok görülüyor... ...öyle çok evet. da böyle... ...bir liman falan değil evet. herkesin. ...yok zannediyor. değil değil... Hayır. Yani, ...o biraz şey pompalıyor... ...yani bu e, haberler genellikle müzayedelerle alakalı oluyor... ...işte şu bilmem ne kadara satıldı falan... ...öyle olunca insanlar da öyle bir algı oluyor... Aa evet işte hem yatırım gibi hem de işte... Daha ...çok pahalı falan... ...öyle değil yani biz... Çok daha geniş bir yelpazede işte hem yaratıcı açıdan geniş bir yelpaze hem de fiyat açısından bir yelpazede işte yapınca bu iş o zaman çok daha fazla insanın ilgisini çekiyor. Onu görüyoruz biz de. Biz de mutlu eden o. En azından Constant işimizi Paris, yapıyoruz. İstanbul'da da her sene bu evet, misyonla evet. devam ediyoruz. Ee, bu sene de olacak Olacağız. mı? Olacağız. Harika. Ee, Biennale e, eş zamanlı şeyi e, fuar. E, onun dışında yurt dışında da fuarlara katılıyoruz. Yurt, yani sanatçılarımızın yurt dışında görünürlük vermek için filan. ...işte böyle aktif, işte bu mekan kısmı da aktif oldu. <gülüyor> Şimdi Karaköy'e dönüyoruz aslında, birazcık öyle diyebiliriz. Bu iş için yani sanat mekanlarına ev sahipliği yapmak için yapılan bir binada... ...başka üç sanat galerisiyle birlikte, bu çok önemli bir haber aslında İstanbul Sanat Dünyası açısından... ...ilk defa böyle bir şey oluyor, yani dört tane galeri aynı binada olacak... Dediğim gibi bina bu şekilde tasarlandı. Dolayısıyla sergi yapmaya son derece elverişli bir e, mekan. Ve sanatseverler geldiklerinde e, birçok e, farklı sanat galerisinde birçok farklı şey görebilecek. E, galerine ve P. Artworks e, Mısır Apartmanı'ndan taşınıyor. E, Art Sümer sokağın tam karşısındaydı. Onlar taşınıyorlar. Bir de biz dört galeri. Hatta Art Sümer'in eski yerine sanatoryum e, bir galeri geliyor Asmalı mescitten Onlar da yani o sokakta baya bir hareketli bir şey olacak. Tam olacak. olarak nerede? Kılıç Ali Paşa Camii'nin tam yanı diyebiliriz. Yani bu Fransız geçirinin arka sokağında işte bütün o kafelerin falan aslında çok hareketli olduğu bir şey, yani çok dinamik bir alan... Orada dört katlı bir binat. O zaman oraya da bir orantı evet. gelecek demektir. Çünkü çok yeme içme mekanı oldu ve tasarımcılar, sanatçılar bir oradan uzaklaştıydı. Olur. Yeni Olur. projelerle birlikte. Bunun gelmesi de çok güzel bir şey oraya. Evet, evet. oranın pozitif dönüşümle kesin katkısı olacaktır. Yüzde yüz. Çok sevindim. Evet, evet. <gülüyor> Yakında olacağız açık radyoyla. Dolayısıyla şey Paris Komşu. Komşu, <gülüyor> aynen öyle. <gülüyor> Biennial'in teması bu arada komşuluk. Öyle bir şey de var. Evet, bu sene biz şöyle plan Fuar Contemporary İstanbul var Contemporary İstanbul'dan sonraki hafta şey yapacağız açacağız yani muhtemelen mekan öncesinde hazır olacak işte 90 Eylül gibi ama açılışımızı 20 Eylül'de yapacağız dolayısıyla o tarihten itibaren herkesi bekleriz biraz sonra detaylarını anlatacağımız ilk sergimize Peki şunu da merak ediyorum böyle yeni yerlere taşınınca sizin mekan iç tasarımda değişiyor mu yoksa yani sanatın gereklilikleri o kodlarımı yerine getiriyorsunuz? Yani minimum gereklilikler var tabi yani işte eserlerin asılabilmesi gösterilmesi ışıklandırması filan gibi ama bizim o hep bahsediyoruz ya biraz misyonumuz değişik hani böyle klasik bir sanat galerisi gibi hareket etmiyoruz. O, onu destekleyici bir takım detaylar var. E, mesela bir pro, ikinci bir proje alanımız var. E, orada ana sergiye paralel olarak genellikle başka projeler yapıyoruz. Ya yani onlar tek sanatçı projeleri olabiliyor ya da belki bazen tematik e, şeyler oluyor proje olabiliyor. işte fotoğraf üzerine vesaire gibi. E, bir video odamız olacak burada. E, yani çünkü genç sanatçılarla çalışınca e, çok fazla yeni medya e, sanatı da oluyor. Dolayısıyla onları gösterebileceğimiz bir alanımız olacak. ...çok aktif tutuyoruz biz gale mekanımızı yani çok giden gelen oluyor. Biz öyle istiyoruz yani izleyiciler, koleksiyonerler, işte sanatçılar, sanat ekosisteminin içerisindeki işte eleştirmenler vesaire gibi. Dolayısıyla yani onlarla rahat oturabileceğimiz, konuşabileceğimiz işte güzel bir alanımız olacak filan. Bu yeni mekanla ilgili, içiyle ilgili de bayağı heyecanlıyız yani sadece Karaköy'de olması, binanın işte bu dört galeri ev sahipliği yapmasının dışında... Biraz olgunlaştıkça diyelim ve tecrübelendikçe kendimizi de daha iyi tanıyıp ona uygun bir mekan yapacağız şimdi de. şey yok değil mi? Böyle sen bunları anlatırken kafamda bir kuluçka merkezi gibi bir yer <gülüyor> oluşturdun. Işte. Yani bir tarafta teknoloji, bir tarafta tasarım, bir tarafta sanat. Ama anladığım kadarıyla sanatçılar bitmiş eserlerini getiriyorlar. Orada bir uygulama olmuyor. Ee, olmuyor. Ama olmuşluğu var... Hmm. E, ...geçmişte. <gülüyor> Dolayısıyla... ...tekrar e, belki olabilir bu yeni mekanda... ...çok düşünmedik ama bizim... ...Art Lab diye bir projemiz vardı. E, ilk tophanedeki yerimizde... E, ...beş altı tane değişik sanatçıya... E, ...biz orada ev sahipliği yaptık. Ve Art Lab'in de esprisi şuydu. Bir mekan ayırdık. E, şeyin içerisinde, galerinin içerisinde. E, yere açık bir mekan. Yani bir taraftan bir atölye gibi... E, ...sanatçının içerisinde... ...çalışabileceği ve iş üretebileceği. Ama izleyicinin... E, erişime olan e, bir, bir yer. Dolayısıyla hani sonuçta sanat sanatçının kapalı bir yerde atölyesinde ürettiği bir şeyden e, bu paylaşılan bir tecrübe haline gelebilir mi e, fikrinden yola çıkarak e, sanatçının harici bir atölyesi de oluyordu. O, o imkanları da biz hep şey yaptık sağladık. E, bir tarafta üretirken işte zamanının bir kısmını da biz galeride geçirmesini rica ettik sanatçıdan. Ee, ve böylece gelen gidenle işte biraz üretim üzerinde konuşma, üretilirken izleyicilerin bir görme e, falan gibi. İşte bileyim, kolaj yapıyorsa örneğin işte biraz belki hazırlığını dışarıda yapıp sonra galeride gelip e, üzerine çalışıyordu falan. Dolayısıyla böyle bir tecrübemiz olmuştu. Ya, ya, yurt dışından da e, şeyler geldi, sanatçılar geldi. Hatırlıyorum onu. Ee, Kağıtlarla yani... bir proje vardı. Evet, evet, evet. Aynen, aynen. E, Kavramsal projeler de oldu. Böyle daha hmm. e, şey, e, üretimsel projeler falan da oldu. Aslında güzel hatırlattın belki şey yaparız Döneriz o, o şeye Şu açıdan aklıma geldi hani yurt dışında Biennale'lere gittiğimizde böyle avluda çocuklar Oynar ve o çocukları O Biennale o sanatla Büyürken görürüz <gülüyor> ee, Hep aklıma şu geliyor Bir müzik açık olduğu zaman Çocuklar daha rahat uyur ya Böyle ona <gülüyor> onu dinlerken Bir şeylere bakarken vesaire Hani sanata da bakmak Böyle bir meditatif Bir şey aslında hani oturup izlerken Belki sanatçıyı da rahatsız edebilir veya izleyici de full konsantre olmayabilir ama bir gözün orada bir hmm. kulağın orada bütün gününü orada geçirmekte hoş bir şey olabiliyor. Bir akım var bu arada biraz hani konu şey olacak kısaca dağılacak ama slow art diye. <gülüyor> Şimdi hani slow food işte slow city falan hani böyle şeyler var ya işte ortalama e, sanıyorum 10-12 saniye falan geçiriyormuş bir kişi sanat eserinin e, şeyinde e, önünde e, çok kısa bir süre tabii hani hızlıca bakıp geçiyoruz aslında birçok durumda galerilerde de öyle müzelerde de öyle e, bunu yavaşlatma üzerine yani geçip bir sanat eserinin önünde e, dakikalar bazen hatta saatler e, geçirme ya da aynı sanat eserine geri dönme yani bugün baktım 3 işte gün sonra gidiyorum ...tekrar uğruyorum, önünde biraz daha vakit geçiriyorum... E, ...filan yani biraz o süreci de yavaşlatma... E, ...o görsel tecrübeyi de biraz daha farklılaştırma... ...yani bir... <gülüyor> yani ...fuarlarda bu çok oluyor tabii... E, ...bir gün içerisinde... E, ...binden fazla sanat eseri görebiliyorsunuz... Yani ...hızlandırılmış çekim oluyor... ...evet hani bu, onu biraz yavaşlatmak falan gibi... ...işte böyle düşüncelerde şey var... Böyle. O bir taraftan da o ne kadar güzel bir fikir ve nasıl yapabiliriz evet. diye düşünüyordum. Hep şuraya geri döneyim hani cin cinayet evet. mahalline <gülüyor> geri dönmek <gülüyor> gibi. Şuraya hep geri döneyim derim ama bir türlü fırsat olmuyor. Demek ki o disiplinde dinmek edinmek lazım herhalde. Evet, evet, evet. Peki e, sergiyi konuşacağız ile özellikle ama ondan önce bir müzik arası verelim mi? Tamam. Senin demek. sevdiğin bir parçaya denk geldi ve gruba. Sen anons evet. etmek ister <gülüyor> <gülüyor> Süper. Ee, ...şimdi nasıl böyle bir profesyonel radyocu gibi e, alınmasa edemesem de e, hakikaten bana yani benim de çok e, sevdiğim e, İngiliz, çok önemli İngiliz rock grubu Muse'un Supermassive Black Hole e, şarkısıymış. yani. <gülüyor> Tekrar Açık Radyo dinleyicileri e, Çok sevdiğim konuklarım var Çok güzel işler yapıyorlar e, Hamit Hamutçu e, Kendisi kurumsal hayattan e, Sosyal sorumluluk projeleri var Bir de Mixer'in fikir babası e, Mikser devam ediyor 5. yılıyla e, Bengi Günde bizimle birlikte Mixer'in direktörü e, Mixer için heyecanlıyız herhalde e, Hem yeni yeri e, Hem 9 Eylül'de yeni sergi e, Hem de onun sonrasında Yurt dışı projeler Evet. 9 Eylül'de yeni mekanımızı yeni sergiyle açıyoruz. Sergimizin ismi Otomata. Aslında son zamanlarda sanat dünyasında da sıkça tartıştığımız sizin programınızın da konusu olan insan ve teknolojinin etkileşimi ve aynı zamanda bunun sanata yansıması. Birçok sanatçı malzeme olarak teknolojik gelişmelerden de faydalanıp farklı mediumlar kullanmaya başladılar. Ee, sergimizin adı Otomata, bu etkileşimi inceleyen bir teoriden alıyor ismini. Ee, Yunanca kökenli bir e, isim. Ee, sergide 17 sanatçı yer alıyor. Ee, sergideki sanatçıları seçerken sadece teknolojiyi kullanan sanatçıları değil, daha klasik yöntemleri kullanan sanatçıları da e, seçmeye dikkat ettik. Yani ikisinin bir arada olduğu e, bir sergi olacak. <gülüyor> Farklı disiplinden e, eserler göreceğiz. Video, fotoğraf, e, yağlı boya. Bu arada ee, senin videonun çekiyor. <gülüyor> çok güzel. Ee, öyle bir çeşitlilik olmasına dikkat ettik. Bu mixerin zaten her zaman yapmaya çalıştığı bir şey farklı disiplinlere yer vermek. Ee, sergide yer alan sanatçıların hepsi genç sanatçılar. Ee, yine mixerin misyonlarından biri genç sanatçıların görünürlüğünü sağlamak. Ee, bu sergide e, Art Bistek isimli bir firmayla collaboration yaptık. Ee, onlar e, geçen sene Bank Prix isimli bir yarışma açmışlardı. Biyo sanatı yani biyolojini kullanılarak üretildiği sanatlar, video sanatı, dataların birikimi üzerine oluşan sanatlar üzerine bir açık çağrı yaptılar. İlk seneleriydi ve bayağı bir başvuru aldılar ve en son bir sergi gerçekleştirdiler 25 sanatçıyla. Onlar arasından seçtiğimiz 7 sanatçı bu sergide yer alıyor. İsimlerini de buradan söyleyelim. Ayşe Hilal Ateş, Berk Yüksel, Elif Esen, Gökçen Dilek, Acay, Hasan İlkan Cebeci. Murat Can Kurşun, Oğuz Emre Bal, Özcan Saraç ve Özgür baldı Bunları ek olarak yine Mikser'in daha önce birlikte çalıştığı sanatçılara e, yer vermek istedik. Ahmet Duru, Meltem Şahin, e, Ali Can Leblebici, e, Ali Elmacı e, gibi sanatçılar ve yeni sanatçılar da var. Evren Erol olsun, Nur Gürel, e, Meliha e, Sözer'i isim atlamak istemiyorum o yüzden şuradan bakıyorum e, gibi sanatçılara yer veriyoruz. Bu sergide göreceğiniz e, işler aslında sanki fiktif bir makineden çıkmış gibi sergin hikayesi böyle. Hiç görmediğiniz, hayalinizde canlandırabileceğiniz bir fiktif bir makine var. Sanatçı ve malzemesinin birleştirerek oluşturduğu bir Ürün üzerine bir sergi olacak Çok heyecanlı <gülüyor> Sergi boyunca o makinenin nasıl bir şey olduğunu merak edeceğiz Ondan parçalar göreceğiz Acaba sanatçının kendisi mi makine gibi bir şeyleri sorgulayacağız Baya derin <gülüyor> Bu aslında 1946'da Arjantin'de başlayan bir buluşçu manifesto üzerinden yola çıktığımız bir sergi Orada şunu tartışıyorlar Teknoloji aslında çok ilerici görünüyor ama aslında mevcut teknolojiler kullanarak yapılıyor. Aslında güncel de bir şey. Yani aslında olmayan bir şeyi kullanarak yapılmıyor. Sanatçılar bunu işlerine nasıl yansıtıyorlar? Yani kendilerini ve malzemelerini birleştirerek nasıl bir ürün ortaya çıkartabiliyorlar? Ve bu ürün nasıl birbirlerinden farklı ve otentik olabiliyor gibi konuları inceliyoruz. Hepinizi bekliyoruz 9 Eylül'deki açılışımıza. Ana açılışımız 20 Eylül'de olacak. Bütün bina ile birlikte yeni taşındığımız bina ile birlikte. Ama fuar ve bienal sürecinde de sergimiz gezilebilecek. Bu aslında yeni insana da sanki bir isim şimdiden takılmış gibi. Çünkü insanlar da artık 100 yaşını geçerek yaşıyorlar. Yani gelişmiş ülkelerdeki çocukların yarısı 100 yaşına kadar yaşıyorlar. Hatta daha da fazla yaşayacaklar. Hani Hep ölümsüzlük söz konusu ya işte evet. ne bileyim yarım makine yarı insan olarak yaşamak var. Bu da tam o konuya denk gelmiş. Sanat boyutu gibi bir şey oluyor herhalde. Evet onu incelemeye amaçlıyoruz biz. Onu tartışmaya açmayı, sanatçılarla, sanat izleyicisiyle bunlar üzerine konuşmayı aslında planlıyoruz. Ya yani bu şey yani teknolojinin sanatla olan bileşimi yani nispeten yeni diyebileceğimiz bir alan ve ...her birçok kurum da... ...bunu, bunu incelemeye çalışıyor... ...bir şekilde. İşte biz de ona bir kapa... ...açıyoruz. Burada amaç... ...şey olmamalı diye de birazcık... ...düşündüğümüz için Bengül'ün bahsettiği gibi... ...böyle farklı disiplinlerden... ...şeyler de var, işler ve sanatçılar da var. Yani işte yan yana... ...işte ekranlar koyduk, orada değişik şeyler... ...var gibi de değil... ...bizim gözümüzde. Çünkü bazı şeyler... ...değişiyor ama bazı şeyler de... ...işte aynı dolayısıyla hani o fikrin biraz tartışılmasıyla... ...bu alakalı. Ama... Tek yapacağımız şey bu olmayacak. Yani bizim için de aslında belki yeni bir sayfanın ilk satırı olabilir e, gibi şey yapabiliriz, düşünebiliriz. Çünkü genç sanatçılarla çalışınca ister istemez bizi o yöne götürüyor. E, yani onların çünkü içinde bulunduğu dünya, ya işte geldikleri yer e, vesaire e, şey değil. E, yani bizim belki sanatla ilişkilendirdiğimiz çerçevenin içerisinde değil. Dolayısıyla biz de sürekli kendi e, bakış açımızı genişletmeye, değiştirmeye çalışıyoruz. Bu da bu sergide onun birazcık bir adımı gibi. Sanki böyle bir küçük panele de ihtiyacı varmış gibi. Evet. Konu çünkü evet. çok derin. Hı hı. Genelde evet. sergilerde öyle bir şey yapmaya özen gösteriyoruz. Bu sergide de e, henüz planlanmadı ama sergi süresince sanatçı konuşması ya da bu konuyla alakalı e, birilerinin e, davet edildiği bir etkinlik olacaktır. Yani bunun kitabını da görebiliyorum ben. Evet. Çok çünkü derin bir de çok kişi olduğu için çok boyutlu, çok farklı görüşler de olabilir. Çok kıymetli e, evet, bir proje. Dokumentasyon da önemli aynen. Çok güzel olmuş evet. ya. Çok Teşekkürler. heyecanlandım Teşekkürler. şimdiden. Teşekkürler. İple çekiyorum 9 çok Eylül değil mi? Etmiyoruz. Ve yeni yerinde. Evet, Süper. Evet, evet, evet. <gülüyor> Ama e, internet sitesi değişmedi. E, i̇nternet sitesi değişmedi. Yani mikserarts.com e, bizim şeyimiz internet sitemiz. Yani o güncel sergi bilgileri filan var hani her galerinin olduğu gibi ama bizim durumumuzda eserlere de tek tek bakılabiliyor ve hatta bizim özellikle çok önem verdiğimiz bu ilk başta bahsettiğim hani sanatın ulaşıl ulaşılabilir olma misyonundan yola çıkarak edisyonlu işler koleksiyonumuz var portföyümüz var çok geniş onlar direkt satın alınabiliyor internet sitesinden. Ee, o da biraz ulaşılabilirliği sadece zaten fiyat olarak düşünmememiz lazım. Ee, Ulaşılabilir aynı zamanda Türkiye'nin diğer yerlerinden sanata ulaşma misyonu da var. Sen de bu aralar e, biliyorum çok fazla Anadolu'da e, e, geziyorsun. E, yani gittiğin birçok yerde gö sanat görebileceğim bir mekan bile yok. Ee, dolayısıyla e, biraz misyonun öyle bir parçası da var. Yani Hiç sadece şey İstanbul edin. değil. Hani bu iş tamam önemli bir parçası da sadece İstanbul'da değil. Doğru ya ben orada da açıp açıp bakayım evet. özür <gülüyor> sanatı ve İstanbul'u evet, evet, ne yalan evet. söyleyeyim ee, bir de e, sergi sonrasında özellikle bazı yurt dışı noktalar var. Evet aynen ee, kısaca bahsetmiştim yani yurt da projeler yapmaya çalışıyoruz diye çok yani yoğun bir şekilde yer alıyor bizim gündemimizde. Fuarlar bunun önemli bir parçası. İşte iki senedir katıldığımız Art Stage Singapur, Asya'nın en önemli fuarlarından bir tanesi. Bu sene yine gideceğiz, üç farklı sanatçıyla. Ne ee, zaman oluyordu? Ocak ayında. Hmm. Evet. Ondan sonra Mart ayında katılmayı planladığımız, daha henüz onun setmedik ama Asya'da katılmayı planladığımız bir şey daha var, bir fuar daha var. Onun dışında Avrupa'da da birkaç yerde olacağız. Daha önce Almanya'da bir sergi ve fuar tecrübemiz oldu. ...şeyi görmek bizi çok memnun ediyor. Yani Türkiye'de bazen hani sıkıntılı olabiliyor mod e, filan. Şimdi e, gittiğimizde Türk sanatçılarına objektif bir bakış açısı aslında... ...çünkü daha önce hiç görmeyen, belki hiçbir Türk sanatçının işini görmeyen... ...bazı kişilerle karşılaşıyoruz. E, ve oradan aldığımız geri bildirimler bizi çok mutlu ediyor. Çünkü e, işte ciddi bir ilgi oluyor. E, i̇şte onu görüyoruz. E, i̇şte güzel tartışmalar yapıyoruz... Filan. O yüzden hem kendi belki motivasyonumuz ve devamlılığımız için... ...hem de daha önemlisi tabii sanatçıların görünürlüğü açısından... ...2018 yılında herhalde daha önceki senelere göre en büyük şey... ...gelişim yurt dışında yaptığımız işler olacak. Ne kadar güzelmiş. Evet. Bu üçüncü göz olmak da güzel bir şey, yabancılarla çalışmak. Yabancı kirli bir kelime olabilir belki ama o zaman... Tabularasa gibi ön yargın olmuyor var sayımların evet. olmuyor. Çok daha pür mü, net bakıyorsun Aynen sıfırdan. Öyle. Öyle. Kirli valizler yok falan. <gülüyor> doğru Acayip doğru. güzel bir şey ya. <gülüyor> Onlar da keyifliymiş. Evet, Çok güzeller. Evet. evet. Asya ile Avrupa Avrupa'nın öyle bir fark da var. Avrupa'da o bahsettiğin fikirler artı eksi daha fazla var Türkiye ile ilgili. ama Asya'ya gittiğimizde ya da belki işte Latin Amerika gibi yerler o coğrafyalarda ...daha az tanındığı için... ...o gerçekten taze bir başlangıç oluyor... ...yani doğrudan sanatçı ve eser üzerinden... ...bir konuşma yapılıyor ki... ...İstanbul'u şey. mu biliyorlar... ...Türkiye'yi mi? Ee, yani İstanbul'un markası sanırım... ...daha şey... <gülüyor> daha, güçlü, <gülüyor> daha, ...daha güçlü, daha bilindik bir şey herhalde ee, değil mi? Evet bir şey de var tabii yani işte... Bir, hani bir ...geçmişten gelen... ...bir önemi de var... ...yani bir şekilde zaten insanlar... ...ya gelmiş oluyor, ya gelmek istiyor oluyor... ...ya en beğendiği şehir oluyor... ...filan... Hala bir şeyimiz var yani Hala devam ediyor İstanbul'la ilgili <gülüyor> Çok iyi çok sevindim evet. Peki geldiğiniz için çok teşekkürler Teşekkür ederiz, Teşekkür Teşekkür ederiz. Güzel evet. projeleriniz var Şimdi yeni yerinizde Şimdiden hayırlı olsun diyorum Sağ olun. Sergiyi de çok büyük bir heyecanla bekliyorum Çok Teşekkür heyecanlı Ve devamındaki projeleri Elinize sağlık Teşekkür ederiz cesaretlendirmeleri için <gülüyor> Kumandada da Ömer'e teşekkürler Bir sonraki programda görüşmek üzere Hoşçakalın